Ağabobullahi min Şeytanı Raja min ﷻ İsmi Allahı Rəşmânı Rəşîm. İnna alhamdulillah ﷺ Nasallahu ve nastağînhu ve nastaṣiru. Vanağabobullahi min şurur anfusuna ve min seyâatî amalina. Ma yehdhihi Allah ﷺ falâ lah ve ma yudlil falâ hadi la. Hâshdû wa la ilâh illallah wa axtahu la şerîk la. Vanaşhâdû anna Muhammedan abduhu ve rasûl. Rabbî şirâhli câdri wa sîlli emri ve hâlû fîtta min lisan yefkahu qâbli. Allahumme ma ve ya Geçen hafta Berbehari'nin Şerhü's-Sunnesini bir mukaddime yaptık, bir giriş yaptık. Geçen hafta olan olmayan tekrar bir hatırlatma bu gerekse zikretmek gerekirse Berbehari Hanbelili fukahasının büyüklerinden. Hicri 300'lerde yaşamış Hanbeli fakihlerinin önde gelenlerinden. Dönemin uleması onu tevki ediyorlar. Dönemin uleması hatta İbni Kesir el-Bidaye ve nihayede sünnetin ehlini görmek isteyen Berbehari'ye baksın diyor. Berbehari bir şey bidat dediyse o bidattır diyor. Böyle yani övücü birçok e, nakiller var Berbehari, imam Berbehari hakkında. Aynı şekilde Hafız-ı Zeheb-i Nubala'da dönemli fakihi zühd ehli, olan kişidir diyor. O dönemde bidatlara karşı büyük mücadele vermiş. Zaten Risale'yi okudukça siz de göreceksiniz. Yani bu dersleri mesela alın halktan birine verin, hemen bizi tekfir ederler. Derler siz mücessimi olmuşsunuz, müşebbihi olmuşsunuz, Allah'ı mahlukatına benzetiyorsunuz. Zaten özellikle bu meselelerin üzerinde duruyor. Artı sünnetin önemi, zaten benim bu Risale'yi seçmemin sebebi de buydu. Bugün Türkiye'de tevhid anlayışında eksik olan bazı yönler var. İnsanlar tevhidi sadece demokrasi küfürdür demek zannediyorlar. İslam tevhid demokrasi küfürdür demek değildir. İslam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine tamamıyla teslim olmaktır. Tam bir teslimiyetle teslimiyet göstermektir. Ve bu sünnetin de vasıfları var. Geçen hafta dedik ki şeyh öyle bize maddeler halinde ortaya koyuyordu. Biz üç tane ilk üç maddeyi zikrettik ve tafsilatını getirdik. Ne demişti başlıca özetleyecek olursak? Demişti ki, Sünnet İslam'ın ta kendisidir demişti. Neden? Çünkü İslam'dan sünneti çıkardığın zaman Kur'an'ı artık insanların akıllarına, insanların hevalarına anlayışa verirsin. Herkes eline alır, herkes kafasına göre bir hüküm çıkarttı. 3 bin, 5 bin, 10 bin, 70 bin tane din ortaya çıkabilir. Çünkü insanların adedi oranınca fikir ortaya çıkar. O yüzden sünnet İslam'ı, Kur'an'ı bize böyle sadece önümüze sunup alın biz postacıyız. Haşa peygamber postacı değil. Postacı olarak getirip bırak, bırakmadı bize. Peygamber onu şerh etti. Bize açıkladı. Allah'ın neyi irade ettiğini en iyi anlayan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdi. Geçen hafta ne dedik? Her Ramazan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı baştan sona Cebrail aleyhisselam ile mutala ediyor. Mutala yani Allah burada neyi kastetti? Burada neyi kastetti? Burada neyi kastetti? Mücahid diyor ki İbn Abbas'tan İlim talep ediyordum, talebelik yaptım ona, Kur'an'ın tamamını başından sonuna kadar ondan öğrendim ve ezberlediğim her ayette duruyordum. Bu ne hakkında nazil oldu? Burada Allah kimi irade etti? Burada kastedilen kimdir? i̇bn Abbas da bana söylüyordu diyor. O yüzden Mücahit tabinin büyüklerinden, fakihlerinden ve Mücahit bir söz söylediği zaman kesin i̇bn Abbas da bu görüştedir deniyor. Çünkü bütün Kur'an'ı bununla mutaala etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her Ramazan'da Cebrail ile Kur'an'ı müteala ediyor. Ve vefat ettiği sene üç defa bitirmişler. Vefat ettiği sene üç defa mütealasını yapmışlar. Allah burada şunu irade etti, şu burada. Şimdi Resulullah'ın anlayışını çıkardıktan sonra aleyhissalatü vesselam işte orada insanların hevaları, insanların istek ve arzuları ortaya çıkar. O yüzden şerh sünne koymuş adını. Sünnetin şerhi demiş insanlara peygamberin getirdiği dini anlatmaya çalışmış. Biz geçen hafta bununla alakalı olan e, üç maddeyi, yani dedik ki madde madde bize sünnetin vasıflarını anlatıyordu berbahari Geçen hafta üç tanesinden bahsettik. Bu hafta dördüncüsüyle devam ediyoruz. İmam berbahari Ehl-i Sünnetin esaslarından dördüncüsünden bahsederken dört nolu madde وَقَالَ اَمَرْ İbnül الْخَطَّبْ rahimehullah Ömer İbnül Khattab rahimahullah dedi ki La özre li ehedin fi dalaletin kimsenin sapıklığında hiçbir özrü yoktur. Rakibaha hasibaha huda kendini yol olarak seçtiği, yol edindiği sapıklığında dalaletinde kimsenin özrü yoktur dedi Ömer İbnül Khattab. Ve la hudayen terekehu hasibahu dalaleten ve terk ettiği ...kendine aynı şekilde yol seçtiği... ...o sapıklığında... ...o hidayeti bir kenara bırakıp... ...sapıklığı seçmesinde kimsenin özrü yoktur... <gülüyor> ...fakat bu yinatül umur... ...çünkü işler beyan edilmiştir. Mesela çoğu insan şunu söylerler... ...derler ki... ...ya çok soru sormak nehyedilmiş... ...evet çok soru sormak nehyedilmiş ama sahabeye... ...sormayan öğrenemez. Neden sahabeye nehyedilmiş? Çünkü bir şey sorunca mükellefiyet geliyor... ...Allah vahiy indiriyor... Bir mükellefiyet geliyor. O yüzden ayet var. Ey iman edenler sorduğunuzda sonucu hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sorup durmayın. Allah bundan yasaklıyor. Niye sahabeye? Çünkü de deseler bu vacip mi? Resulullah dese ki bu vacip. Kısa örnek. Resulullah diyor diyor ki Resulullah Allah size evini haccetmeyi etmeyi kıldı diyor. O diyor her sene mi? peygamber ona kızıyor. Eğer evet deseydim diyor her sene haç etmek size farz olacaktı diyor. Bu yüzden sahabeye çok soru sormak yasaklanmıştı ama şu an yasaklanmış bir şey değildir. Şu an kulun üzerindeki ilk vacip soru sormaktır. Bu nedir? Bunun hükmü nedir? Bunun hükmü nedir? Kula düşen araştırmaktır. Ama insanlar önce amel ediyorlar sonra araştırıyorlar. Biz ne demiştik? Bukhari neyle başlıyor? Sahine ilim babıyla başlıyor. Ve ne diyor? El ilmu قَبْلَ الْقَوْلُ وَالْعَمَلِ İlim, sözün ve amelin önündedir diyor. İlim, sözün ve amelin önündedir. Önce ilim, ondan sonra söz ve amel beraberinde. Çünkü bunun hükmü nedir bilmeden hata edebilirsin. Ve Ömer radıyallahu anh ne diyor? Kimsenin bu sapıklığında hiçbir özrü yoktur. Çünkü artık din, hüccet Allah ve Resulü, Allah subhanahu anh, Resulü ve kitabıyla bize göndermiş. Devam ediyor anhu radıyallahu anh. وَتَبَتَسَ الْحُجَّةُ Hüccet sabit olmuştur. Özür de kesilmiştir diyor. Yani Ömer radıyallahu bu sözünü El-İnerbetül Kubra'da İbni Bat'ta tahric etmiş. Evzahi'den tabinin büyüklerinde aynı şekilde başka bir alim munkatı olduğunu söylemiş senedin. Ama buradan alınan ibret bellidir. Yani bu senet olarak zayıf dahi olsa muteberdir. Manası doğrudur hadisin. Çünkü bazı zayıf hadisler vardır. Evet senet olarak zayıftır ama manası Kur'an ve sünnete mutabıksa o nedir? Muhtaberdir. Ve <gülüyor> zelike, dördüncü maddeye devam ediyor. Anne sünnete ve cemaate kat ahkemen emarad dini kulli. İşte bu yüzden sünnet ve cemaat ehli olan insanlar diyor. Dinin bütün emirlerinde ne yaparlar? Hükümleri talep ederler, bilirler, öğrenirler. Ve tebeyyene linnat insanlara bunlar açıklarla fealennas ittiba insanlara düşense ittiba etmektir. Zaten Müslüman kafir ve müşrik diğer bütün muhaliflerle farkımız bizim ne? İttiba. Bilmek değil. Bilmekte de şeytan da biliyor. Kafirler de birçok şeyi biliyor. Ebu Cehil bile la dediğinde illallah dediğinde Abdülmuttalib'in dininden beraati anlıyor. Bütün kafirler bunu anlamışlar. Ama aramızdaki fark ittiba etmektir. Allah subhanahu wa ta'ala ayette diyor ki o insanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve iman ettiklerini söylerler. Ondan sonra da onların içinden bir fırka, bir grup tabi olmaktan yüz çevirirler. Onlar gerçek kafirlerdir. Allah subhanahu wa ta'ala Müslümanla zaten münafın ve müşrin farkının ittiba yok olduğunu söylüyor. O yüzden Berbahari Allah'ına rahmet etsin dedi ki İnsanlara düşen de bu beyan edilen hakka ittiba etmektir. Biz de İslamla Allah bizi rızıklandırmadan önce birçok şeyi bilmiyorduk. Öğrendik ittiba ettik. Namaz öğrendik ittiba ettik. Zekat öğrendik ittiba ettik. Hac öğrendik ittiba ettik. Cihad öğrendik ittiba ettik. Başka yanına koyabileceğiniz bütün farzlar, vacipler, haramlar hepsini ittiba ettik. Tevhid ittiba ettik ama gene her şeyi bilmiyoruz. Yarın hak bize gene geldiğinde biz ittifa etmiyor isek gene Allah bizden bunun hesabını soracak. O yüzden Beyhak ve diğerlerine rivayet ettiği bir hadiste Muad-i İbn-i Cebel radıyallahu anhu ne diyordu? Hak kimden gelirse gelsin alın. Bir rivayette velevkâne kâfiren velevkâne fâciren diye iki tane rivayet var. Kâfirden veya fâcireden de gelse hakkı alın. Dediler, ya Muad, nereden bileceğiz? Kafir hakkı söylüyor, facir hakkı söylüyor. Hakkın yanında nur vardır. Hakkın yanında burhan vardır, delil vardır. İnsan kalbiyle, kalbi ölmemiş bir insan o hakkı görebilir. Delil okumaya gerek yok. Alimleri dinlemeye gerek yok. Allah subhanahu wa ta ta'ala zaten haramlardan sakınan, helalleri, emredilenleri yerine getiren insanlara furkan verir. İşte o furkandır hakkı batılı birbirinden ayırmaya yarayan şey. Onun için birinci şart takvalı olmaktır. Birinci şart Allah'tan hakkıyla korkmaktır ki Allah Subhanahu taala ne diyordu? Zelikal kitabu la raybe fi hudan lilmuttaqin. Hidayet kaynağı da kime? Lilqariin mi? Okuyanlara mı? Hayır. Sadece Allah'tan korkanlara. İşte o yüzden Muadib bin Cebar radıyallahu anhu dedi ki: Hak kafirden ne gelse alın. Ve burada da şeyh e, insanlara burada düşen ittibadır demek ne zaten ehl-i sünnetin bir vasfını teslimiyetçi vasfını ortaya koyuyor. Allah'tan ve Resulünden geldiği sabit olduktan sonra bir habere teslimiyet bu takva ehlinin salihlerin ahlakıdır. Ehl-i sünnetin beşinci esası şeyhin zikrettiği risalesinde Valem rahimek Allah'' ''İyi bil ki Allah sana rahmet etsin'' Anne الْدِينَ اِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ تَدَارِكَ وَتَعَالَى Din, Allah tarafından geldi. Din, Allah'tan geldi. yuda' ala عَلَى اُقُولِ الرِّجَالِ araihim. Allah bu dini insanların görüşlerine ve akıllarına bırakmadı diyor. Burada mutezile ile aramızdaki fark ortaya çıkıyor. Çünkü mutezile nedir? Akılcıdır onlar. Diğer zaten bütün bidat fırkalarının da ortak özellikleri bu saptıkları bidata akıllarını kullanarak e, varmalarıdır. وَاِلْمُهُ وَا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ فَلَا تَتَّبِعَ شَئًا بِهَوَاكَ O dinin ilmi de Allah ve Resulünün katındadır. Hevandan bir şeye tabi olma diyor. İman Barber Din, Allah katından ve onun ilmi nerede? Allah ve Resulünün yanında onlara tabi olmak. İman, İslam. Fetenruku min ed-din fetak fetak böyle yapmazsan, hayvana tabi olursan, canının istediği şeye tabi olursan, hoşuna giden şeyi alırsan, hoşuna giden fetvaya yapışırsan İslam'dan çıkarsın diyor. Ve innehu la huccetun o zaman da senin hiçbir hüccetin olmaz Allah katında. Allah'a anlatacak, beyan edecek, özür ortaya koyacak bir hüccetin olmaz. Fakat beyin Resulullah sallallahu aleyhi ve çünkü peygamber ümmetine sünneti açıkladı. Çünkü peygamber sallallahu ümmet ümmetine sünnetle İslam'ın ne olduğunu anlattı. Ve avdahaha li ashabih. Arkadaşlarına bunu açıkladı. Ve humul cemaatu. Onlar cemaat idiler. Biz ne dedik geçen hafta neyin üzerinde durduk? Cemaatin öneminden bahsettik, değil mi? Emirukum bi hamsin amirani Allahu Allah'ın bana emrettiği ve benim de size emrettiğim şu beş şey: Alsamağı uta, işitmek ve itaat etmek, Cihad ve Hicra cihadı de püciret etmek ve cemaat ve cemaat olma. Ama son sayılan maddenin önündeki dört madde de cemaat olmaya bakar. Bir cemaat olacak, emir olacak, işitilecek. O işitilen şey itaat edilecek, o emir cihaza emredecek. O emir hicreti emredecek, insanlar da ittibar edecekler. İşte o zaman cemaat olacaklar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize getirdiği din şunu öğretiyor. Tek kişi şeytanın oyuncağıdır. Tek kişi şeytanın kuklasıdır. Tek kalan kişi hevasına tabi olur. O yüzden herkes tek başınayken işlediği haramları tefekkür etsin. Herkes tek başınayken şeytanın nasıl uşağı olduğunu düşünsün. Herkes tek başınayken Allah'ın varlığına gafil olup hangi cehaletlere düştüğünü düşünsün. Neden? Cemaatsizlikten. Şeytan o yüzden ilk İslam cemaatini parçaladı sahabe döneminde ki parçalandıktan sonra yok etmek kolay. Bugün gelinen sonuç öyle gerçekleşti. O yüzden dedi sünnet ehlinin vasfı ne? Cemaat olmakta. Ve mustavadul a'zam o sahabe ki, cemaat olan sahabe ki, hakkın en koy, şimdi bir kalabalığa bakarsınız nedir o? Siyahtır değil mi? Uzaktan bir karartı görürsünüz. Diyor ki hakkın en büyük karartısıdır onlar diyor. Sahabe için. Bir arada bulunan cemaat olan ve hak üzere olan en büyük topluluk onlardır. Onlardan sonra artık bir de taifeler küfür çünkü çoğalmıştır. Yani. Eğer ile cemaatle ölçülse Mutezile'den, Havariji, Şia'sı efendime söyleyeyim, Cehmîyye, Mürciyye, Kaderiyye hepsi İslam devletinde ortaya çıkmış. Niye bu sözü söylüyor? Bu yüzden söylüyor. Çünkü hak üzere en fazla sayıya ulaşan sahabeydiler. bir arada cemaat olarak bulunan insanlar. Vasavdul Azam yani en büyük kalabalık nedir diyor? El Hakku ve ehlihu. Yani Hak ve ehlinin en fazla olduğu dönem. Kim men halife ashabı Resulullah sallallahu aleyhi immin din fakat kâfer. <gülüyor> Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının din işlerinden getirdiği bir şeye muhalefet ederse kâfir olmuştur diyor İmam Dergahani. Bu kadar açık ve net. Resulullah'ın getirdiği, ashabına öğrettiği şeyleri inkar eden adam kesinlikle İslam'ı anlamamış, İslam'a muhalefet etmiş, haddini aşmıştır. Resulullah sellem ashabının haberlerine şüpheler getirenler aslında İslam'a şüphe getiren insanlardır. Bizim sünnete bakış açımız ile insanların sünnete bakış açısı arasında dünyalar kadar fark var. Neden? Çünkü onlar diyorlar ki işte içinde ahadi varmış, mütevatiri varmış, şuyu varmış, buyu varmış. Eğer ahad haber hüccet değilse Kur'an'ı onların hükket olarak kabul etmemesi lazım haşa. Çünkü her ayet iki tane sahabenin şahitliğinde yazılmıştır. Hele Tövbe suresi 128. ayeti hiç kabul etmemeleri lazım. Tek kitabeyle yazılan ayettir. İkinci kitabesi yoktur bu ayet. Aynı şahıslar, sünnette varid olan haberleri inkar eden şahıslar, mesele bu, bu noktaya, yani Kur'an'daki ayetleri konuşmaya gelince ne yaparlar? Derler ki bunların hepsi hükettir, inkar eden kafirdir derler. Ama sünnetteki o nasla gelince ya o bir sahabeden gelmiş. E bir sahabeden gelmiş de yalan mı? Sabitse, ümmet bunu böyle kabul ettiyse, geçmiş salihimiz bunu böyle itikaz ettiyseler, inandıysalar bize düşen de itiba etmektir. Sünnette varit olan kabir azabı, Mehdi'nin gelişi, İsa'nın nuzulu, diğer mizan, sırat öyle değil mi? Havz, peygamberin Havuzu, diğer peygamberlerin havuzları, diğer bütün şeyler. Biz ne yapıyoruz? Hepsini tasdik ediyoruz, hepsine iman ediyoruz. Ve imam berbahrin şu sözü önemli: Peygamberin ashabını, Resulullah sallallahu aleyhi ashabının inandığı bir şey inkar eden adam diyor kafir olmuştur diyor. Gene ehli sünnetin esaslarına dair getirdiği altıncı nokta da şöyle: Wa alam ibilka anna nase lam yabtadiyo bid'a tan het terkü men-sünneti misliha insanlar hiçbir bidat ortaya çıkarmasınlar ki o çıkardıkları bidat oranında bir sünneti terk etmiştirler. O çıkardıkları bir bidatla beraber sünneti terk ettiler insanlar. Bugün işlenen bidatlar gibi. Resulullah'ın birçok sünneti terk edilmiş. Artık sünnet bidat olmuş, bidat sünnet olmuş insanların gözünde. Maruf münker olmuş, münker e, marufa dönüşmüş. Artık her şey tam zıttını algılanmaya başlamış. İşte böyle günlerde zayıf da olsa senet bakımından hasen de olsa bu da geçen yanlış hatırlamıyorsam bir hadiste Resulullah sünnetinin öldüğü dönemde sünnetini ihya edenlere yetmiş şehit ecrinin yazılacağını söylüyor. Ki bugün o gündür yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin terk edildiği bir dönemde sünneti ihya etmek yetmiş şehit ecrini almaktır. Örnek mesela e, Hanbeli fakihleri şunu söylemişler Demişler ki Çoraba mes mi faziletlidir Yoksa ayağı yıkamak mı Demişler ki Eftal olan ayağı yıkamaktır ama Çoraba mes sünneti Ortadan kalktığı vakit Sünneti ihya etmek Adına işte o zaman demiş Ayağı mes etmek yıkamaktan daha faziletlidir O dönemlerde Bugün bu sünnet terk edilmiş Bidat sayılıyor insanlara göre İnsanlar buğz ediyorlar, düşmanlık ediyorlar çorabı mes diye. Ebu Hanif haricinde bütün ümmet zaten ittifakla kabul etmiş çorabı mes yapılacağını. Ki Ebu Hanif'in iki talebesi Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de dahildir, caizdir diyenlere. Hepsi ittifakla Ebu Hanif haricinde demişler ki çorabı mes etmek caizdir demişler. İşte böyle bir dönemde, böyle bir vakitte çorabı mes etmek ayağı yıkamaktan daha faziletidir. Çünkü sünnete sarılmaktır fa'hziru'l muhtesebat min'l umur sonradan çıkarılan işlerden sakının diyor fe inne kullu muhtesetin bid'a çünkü her sonradan çıkarılan şey bidattır ve kullu bid'atin dalale her bidat sapıklıktır ve dalaletu ve ehluha hem delalet hem de delaletin ehli nerededir ateş dedi rabta diye bir bidat atmışlar. bak insanın geldiği nokta Bidat İslam'da olmayan aslı olmayan bir şey. Demokrasi bir bidat İslam'da aslı olmayan bir şey. Son adada ortaya atılmış, adına da şura denmiş. İşte bazı cahcaklı şeyler. İnsanlar bu sapıklığa dalmışlar, bu sapıklıkla beraber cehenneme dalmışlar. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sallam müslimin rivayet ettiği sahih hadiste bu hudutatul hacide biliyorsunuz meşhur. Sonunda bu, bu sözleri söylüyor. Her bidat sapıklık, her sapıklık ateştedir. Bakın. Ee, İlk başta ilk başta hariciler sahabeyi tekfir etmektir bir bidat çıkardılar öte. Sonra ne oldu bu bidat? Baktılar ki akıl sahipleri ya bu sahabe kafirse Allah nasla diyor ki radıyallahu anhum ve anhu. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. O zaman bunlar nasıl yalanlıyorlar? Bak bidatı görüyorsun. Nereye gitti? Küfre gitti. Sonu küfre gitti. Başka bir bidat Allah şirk işlerine müşrik demiş. Allah şirki affetmeyeceğini söylemiş. Vatandaşın biri bir bidat atmış. Külünü yaktıran adam. Bak Allah şirki affediyormuş diyor. Bak bir bidat atıyor. Farkında olmadan ayeti yalanlıyor. Haberi yok. Bidatın vardığı yere bak. Önce bir bidat atılıyor. Sonra akıl sahibi. 40 tane akıllı o taşı kuyudan çıkartamıyor Deli atmış bir kere. Kim çıkartacak? Bir bidat... Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği üzere fitne erkeklerin aklını başından alır götürür diyor. Erkeklerin aklı başından gitmiş şu anda. Niye? İlim yok, vahiy yok, cehaletin içinde ister istemez fikirler, düşünceler işte başka başka şeyler içinde yok olmak zorunda. Bugün dini talep eden adamlar. Niye? Dini artık kelamla talep ediyor insanlar, ilimle değil. ''Men talebele ilme bil kelami fakatta zemdaka'' Ebu Yusuf'un sözüdür bu. Radıyallahu rahimahullah. Her kim ilmi kelamla talep ederse zındık olur. Oturup ilim okumak zorunda herkes. Selefimizin yazdığı, geçmiş salihlerin yazdığı o kitaplara bakıp asıllara bakmalı. Eğer her eline tutan Bukhari Müslim'i alır, hüküm çıkartır, istinbat yaparsa normaldir külünü yaktıran hadisten. İşte şirkin affedileceği sonucunu çıkarmaz. Niyet salihlerin yolunu terk etmiştir. Allah da ne dedi? "Vemay yemay yemay yushaqqu r-rasul min ba'di ma tabayyana lahum al-huda Her kim kendisine hidayet belli olduktan sonra, açık beyan olduktan sonra müminlerin yolunun dışına tabi olursa, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa Girdiği yerde onu bırakırız da cehenneme varır. Ne alakası var okudum ayette bunun? Sahabenin icması var. Selefin icması var. İmam Şafi'nin anlayışıdır mı? İcma hütçettir. Delili de Allah'ın kitabındaki bu ayettir diyor. Adamın biri geliyor İmam Şafi'ye diyor ki ya Şafi diyor. İcma delil midir diyor. İmam Şafi düşünüyor. Delildir tabii ki diyor. Sonra diyor delilini getir o zaman Kur'an'dan diyor. İmam Şafi baya sıkılıyor. Tellemeye başlıyor. Sonra düşünüyor, düşünüyor, tefekkür ediyor. Bu ayeti söylüyor. Vallahi doğru söyledin ya Şafi diyor. Müminlerin yoluna muhalefet edenin varacağı yer cehennemdir. Ümmetin icmasına muhalefet edenin varacağı yer cehennemdir. O yüzden dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının e, ittifak ettiği bir şey muhalefet eden kafir olur diye az önce. Ki herkesin kafasına göre anladığı bir şey değildir. O yüzden sahabenin anlayışına dönmek zorundayız. O yüzden Sünnete yapışmak zorundayız. İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın dediği gibi sünnet Nuh'un gemisidir. Binen kurtulur, binmeyen boğulur diyor. Sünnet Nuh'un gemisidir. Kurtulmak isteyen o Nuh'un gemisine binecek. O da oturup ilim okuyacak. Kelamla dinini talep etmeyecek. Gereksiz cidaller, tartışmalar işte şu şöyle mi demiş, bu böyle mi demiş değil. Otursun herkes dinini okusun. Okuyunca görecek çünkü selef bunların hepsini yazmışlar. Hep akılları belirlemişler. Zaten en büyük fitne ne kıyamete yakın emanetin ehlinden kaybolmasıdır. İlim en büyük emanettir. Çünkü Allah'ın katındandır. O. En büyük emanet ilimdir ama ilim artık ehlinden alılıp başkalarına verilince gelinen bu sonuç ortaya ortada. İnsanlar sapıklığı İslam, sapıklığı hidayet başka başka şeyler zannediyor. Evet, yedinci esas, وَحْذِرِ الصِغَارِ الْمَحْتَسَاتِ مِنَ الْاُمُورِ Şimdi burada da dedi ki küçük bidatlardan sakın. Çünkü ulemanın, geçmiş salihlerin kitaplarında zikrettiği bidat kelimeleri iki manadadır. Bir haram, kişiyi dinler çıkarmayan, ne kufur, kufrun ne kufur boyutunda olan bidat vardır. Bir de insanı dinden çıkartan büyük küfür boyutunda olan bidat vardır. Akidede gerçekleştirilen bidatları o yüzden bidat. Mesela bidat taifeler hemen yazarlar. Şia, işte rafziler, cehmiler, mutezileler Niye? itikatta artık bidatlar ortaya attılar. Ve bu bidatları ne yapıyor? İnsanı dinden çıkartıyor. İhtilafın boyutuna göre. Burada da yedinci maddede diyor ki küçük bidatlardan sakın. Nedir? Bugün mesela insanın bazı, bugün insanların ortaya attığı işte tasavvuf çevresinin nur namazı, yok işte bilmem şu namazı, bu namazı. Bazı bid'atlar var. Veya işte Kadir gecesinde yüz rekat namaz kılıyorlar vesaire. Buna benzer bid'atlar, ameli bid'atlar yani. Bunlardan da sakın diyor. Neden? Fe inne saghıral bid'i ya'ud hatta yasira kebira. Çünkü küçük öyle bir boyuta gelecek ki büyük büyük olacak diyor. Büyük bid'at haline alacak. Ve كذلك كل بدعة ihdiset fi işte şundan dolayı bunu söylüyorum diyor çünkü bu ümmette çıkan bidatların hepsi böyle ortaya çıkmıştır. Önce küçük bidat olarak çıkmıştır, ondan sonra büyüğüne dönüşmüştür. Önce basit bir fıkhi ihtilafmış gibi ortaya çıkmış, sonra büyük bir hale dönüşmüş. Örnek. Amel imandan mıdır? İmandandır. Aslında amel imandan değildir sözünü İsnad edildiği Ebu Hanife'de bugünkülerin anladığını kastetmiyordu. Çünkü Ebu Hanife e, abdestsiz namaz kılan kafir olur diyor. E, fıkhıl ebbeli. Bu bir ameldir yani. İtikat, eğer sadece itikat olsaydı iman e, Ebu Hanife'nin yanında Ebu Hanife bu fetva vermezdi. Selef ile Ebu Hanife arasındaki bu ihtilaf sadece nedir? Istilahidir. İmanın ıstılah tanımındadır. Yoksa tatbikinde bir ihtilaf yoktur. Ama bak bugün nereye geldi insanlar? Cehmiye'liğe geldi. Adam diyor ki kardeşim adamın itikadı temizse, şirk de işlese kafir olmaz diyor. Bak ufak bir bidat çıktı ortaya. Geldiği nokta büyük bidat ve sahibini ne yapıyor? Kafir yapıyor. İbn-i Seymi Rahim Allah diyor ki bu söz için yani amel imandan değildir sözü için diyor ki amel imandan değildir sözü için bu diyor kafi küfürlerden bir tanesi diye aslında kafi küfürler ama tabi mürciyenin kastettiği manada yoksa Haşa Ebu Hanife'ye böyle bir ithamda bulunmaz ya. Yani. Haşa i̇bn Teymiye bundan beridir. Zaten Ebu Hanife kafir diyenler biz onlardan beriyiz. Onlardan Allah bizi uzak etsin. Ama ulemanın tenkit ettiği yerler vardır kendisini Allah ona rahmet etsin. Bu bazı işte reyden dolayı döneminde imamlar arasında ilk yaşayan olması hasabiyle kufe'de yaşaması ve kufe'de hadis sucurmasının çok olması sebebiyle bazı hadislere temkinli yaklaşmıştır. Allah kendisine rahmet etsin. İşte bu bidatın geldiği son nokta ne olmuş? Geldiği son nokta artık küfür olmuş. Adam küfür de işlese, şirk de işlese itikadım temiz diyor yeter. İtikat ne? inanç, Beyni temiz. Amel gitse puta da secde etse başka bir şey de yapsa itikadına bakalım diyor. Adamlar her gün okun önünde, putun önünde duruyorlar. Diyor ki, itikadına bakalım. Adamlar her gün Allah'a küfür yerlerde, başka başka küfürler, başka başka şıklar, ya itikadı ama diyor yani işte teşriği Allah'ın hakkıdır. İşte oy kullanmıyor falan. Bu mudur yani İslam sadece? Bir bidatın geldiği sonuç çok vahim. En sonda vardığı nokta. Kâne evveluhâ sagîran bu ümmette ortaya çıkan bütün bidatların evveli Başlangıcı ufaktı. Yuşbihul <gülüyor> hak Hakka da benziyordu. Tehtarra billâlike men dehale fîhe. Buna girenler aldandılar bu yüzden. Niye? Zahirde baktığında şey gibi görünüyor. Hak gibi görünüyor. Yani birçok bidat var ki zahirde baktığında adamların delilleri var yani. Yani mesela şimdi haricilerin, mutezilelerin getirdiği bazı deliller var. Eğer sünneti bilmesen eğer ilmi selefi salih'ten talep etmesen adamın dersin ki delili var kardeşim öyle dersin Ni hakka benziyor sonradan. insanlar ne yapıyorlar? Sapıyorlar. Sünne <gülüyor> lem yestati'u minha ama sonra insan o bid'atın farkına varır da diyor ondan çıkmaya güç yetiremem diyor. Ve azumet ve sarat dinen yuzan biha. Öyle bir hal alır, öyle bir büyür ki o bidat artık adam onu din edinmiştir. O bidatı din edinmiştir, İslam zannediyordur. <gülüyor> فَخَالَفَ <gülüyor> صُرَاتُ الْمُسْتَقِيمِ وَخَالَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ İslam ı mustakime muhalefet eder ve İslam dininden çıkar, öyle bir hal alır. O yüzden Müslüman'ın düşen gerek itikatta, gerek amelde, bütün bidatları hayatından temizlemektir. Peygamber'in sünnetini talep etmektir ki, talep eden Hakk'a isabet eder. Diğerleri batıldan kurtulamazlar. Belli oranda belki başta ihtilafları sadece fıskla kalır, haramla kalır. Ee, onları dinden çıkarmaz belki ama ileriki boyutlarda ne olacak? İyi bilsinler ki o bidatlar onları küfre götürecek. Sekizinci getirdiği asıl Allah sana rahmet etsin. Bak gidiyor. كُلُّ مَنْ سَمِعْتَ min مِنْ اَهْلِ زَمَانِكَ فَلَا تَعْجَلَنَّ Allahu akbar. Özellikle bugün hani içinde olduğunuz ihtilaflarda altın söz. Diyor ki kendi zamanından, kendi asrından duyduğun insanların sözleri noktasında acele etmeliyor. Çünkü adam yani fitnesinden emin değiliz ki biz bu adamın. O da bizim gibi yaşıyor. İlyas da sizin gibi yaşıyor. Osman da sizin gibi yaşıyor. Ahmet de sizin gibi yaşıyor. Herkes yaşıyor. Yani canını teslim edene kadar kimse şirkten emin değil. Aman onun adı var. Aman o, o hoca diyorlar ona. Onun arkasında bir cemaat var. Yok. O da bizim gibi beşe Fitneye düşebilir. O yüzden diyor ki sakın asrındakilerin asrında yaşayan insanların sözlerini işitirsen sakın acele etme. Niye? Araştır. Çünkü selef eminiz. Bakalım selef onlar gibi mi diyor? Bakalım selef bu aslımızdakilerin dediği gibi mi diyor? فَلَا تَدْخُلَنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ حَتَّى تَسْعَلْ Sorup, bakana, araştırana kadar sakın aslındakilerin söylediğine itikad etsiniz. Sakın onların görüşlerine girme. هَلْ bihi بِهِ Rasulullah رَسُولَ Bak bakalım Resulullah'ın ashabı bunu konuşmuşlar mı? ve احد من العلماء ya da alimlerden herhangi biri bunu konuşmuş mu fe in wacette fihi esran anhum fatemassak bihi baktın ki o meselede sahabeden gelen bir eser var eser yani rivayet ona yapış diyor ve la ve la tajavazu li şeyin ve la tahtaru alayhi şey'an fatasqutu fi'n çünkü her haddini açtığın vakit her bu noktada sahabenin önüne geçtiğin vakit iyi bil ki nereye düşeceksin? Ateşe düşeceksin. Buradan kurtulamayacaksın. Çünkü sonucu buraya götüreceksin. Yani bu o kadar önemli, o, o kadar güzel sözler ki bunlar. Bu asırda Müslümanlığın ihtiyacı olan o kadar büyük sözler ki. Önce bir şey inanıyoruz. İşte bunlar hakkın ehli. Sonra bir bakıyoruz. bir Allah bizi imtihan ediyor. Allah bize imtihanlar gönderiyor. Fitneler gönderiyor ki Artık iman eden etmeyen birbirinden iyice ne olsun? Ayrılsın diye. Sonra bir fitne düşüyor insanlar arasına. Bakıyorsun herkes bir tarafa. O oraya gidiyor, o oraya gidiyor, o oraya gidiyor. Niye? Asrındakilerin sözlerini dinliyorlar. Biri diyor falan böyle diyor, biri diyor falan böyle diyor. Dön bak Resulullah'ın ashabı ne dedi bu mesede aleyhissalatü vesselam? Dön bak sahabe böyle bir şey yaptı mı? Dön bak sahabe böyle bir durumda ne tavır takındı? Çünkü Resulullah'ın ashabı fitneden emin olan... Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanlardır. 9. getirdiği esas: alem iyi bil ki en min min tarik Dinden çıkmak, doğru yoldan satmak iki şekilde olur diyor. "Enna ahaduhuma birincisi ani't tarik la illa Adamın biri vardır, alimdir. Alimlerin zellesi olur. Zelle ne demek? Ayağın tökezlemesi demek. At yolda giderken tökezlerse bir adam yolda kayıp, kayıp bir şey basar, dengesini kaybeder toparlarsa ona zelle denir. Alimlerden bir tanesi ne yapıyor? Zelle yapıyor. Ama adam neyi istiyor bu zellede? Haydi istiyor ama isabet edememiş. فَلَا bizil بِزِلْ زَلَّتِهِ O'nun zellesine tabi olunmaz diyor. فَاِنَّهُ halikun Çünkü o ne yapar insanı? helal eder o zelle. Şimdi gel i̇bn Abbas Mutay'ı helal görerek ölmüş. Ulaşmamış ona o. Gel sahabeden bir cevaz buldun. Yapış ona. İşte Hanifiler darül hatta şu şu şartlarda faiz alınır demiş. Git o zelleye yapış. Faizi de kendine şey say. i̇bn Abbas riba ribafadıl'ı faizden saymamış. Demiş o yasaklanan faiz değildir. Git ona yapış. O da faizin bir çeşidi. Fıkıh. İnşallah fıkıh işlersek istikrarlı bir şekilde orada öğrenirsiniz. Ribafadılır. Faizin bir çeşididir. E, yasaklanan bir çeşidi değildir demiş. Git orada ona yapış. De ki işte ben bununla da amel ediyorum. Bak her alimden bir zelle alıyorsun. Ne oluyorsun ondan sonra? Dinini yerle bir ediyorsun. O yüzden İbni Abdülber el Selefin icma ettiği bir söz naklediyor. Men ecma zellatil ulema fakat cema şerre Her kim alimlerin zellelerini kendinde toplarsa şerrin tamamını kendisinde toplamıştır. Bu sözü naklettikten sonra diyor ki ümmetin bu sözde ihtilaf ettiğini duymadım, görmedim diyor. Gerçekten öyle bir söz. Ve İmam Şatibi e, Bidat ehlinin vasıflarını anlattığı kitabı var biliyorsunuz. el i̇yat kitabı. Tafsilatlı olarak şeyi anlatıyor. Bidat ehlinin vakıflarını. Diyor ki bidat ehlinin vakıflarında bir tanesi geçmiştekilerin hatalarını din edinirler diyor. Evet. Geçmiştekilerin hatalarını din edinenler bidatçılardır diyor. Bu birinci dedi ya yoldan çıkmak iki şekilde olur. Bu birinci şekli. Vel akar ikincisi anidul hak. Adam biri hakka ne yapar? İnat eder. Ve kâlefe men قبله من المتقين kendinden önce gelen muttakilere muhalefet eder. Fa huwa dalun mudil. Bu adam sapmıştır, saptırılmıştır, sapıktır. Şeytanun meridun fi hadi'l Bu ümmetteki inatçı şeytandır diyor. Şeytanun merid Safa suresine geçiyor. İnatçı şeytan deme. şeytanun meridun fi Bu ümmetteki inatçı bir şeytandır o. Hakikun alamen ya'rifuhu men ya'rifuhu An minhu. Bu hakikati öğrendikten sonra öğrenen kişi düşen şey insanları o bidatçıdan sakındırmaktır. Diyor. <gülüyor> insanlara onun kıssasını anlatmasıdır diyor. İmam Ahmet'e soruyorlar. Diyorlar ki bir sene itikafa mı girmen sana daha sevimlidir? Yoksa bir saat bidatçının bidatı hakkında konuşmak mı? Diyor ki bana bir saat bidatçının bidatını anlatmak daha sevimlidir. Bir sene itikaf yapmakta. Ya bir se itikaf gibi bir amelden bahsediyorsun. Gecen gündüzün ibadet kadınlardan uzaksın, dünyadan uzaksın. Sadece Allah'ı zikrediyorsun, Allah'ı anıyorsun, Allah'a ibadet ediyorsun. Bir senelik o ibadete tercih ediyor. Niye? Bidatı, birazdan gelecek. Bidat'ın şerrin nerede? Ümmette, nefsinde değil ki. Onun çıkardığı bidattan ümmet fitneye düşecek. Lilla yakka ahadun fi bid'atihi fiyuhlak olur ki adamın bir tanesi onun bidatının farkına varmaz o bidata düşer de o bidat sayesinde ne olur helak olur diyor. O yüzden bugün İbnü'l-Kayyim rahimehullah'ın da dediği gibi Allah subhanahu ve mansurayla yeryüzünde hütçetin her zaman her zaman tutmuş. Neyle? Delille. Delille Saifetul Mansurat bütün müşriklere her zaman galiptirler. Bütün müşriklere delille üstündürler. Her asırda vardır. Ve İbnül Kayyim diyor ki bazen kılıçla üstün gelirler, bazen kılıçsız sadece hüccetle olur diyor. O yüzden her asırda Hakk'ın ehli olan alimlerin, Hakk'ın ehli olan zabbani alimlerin, bidatçıların bidatını reddetmek noktasında sürekli ne yapmaları lazım? Sürekli tehlifler yapmaları, sürekli ortaya eserler koymalarlar. Bakın Cehmiye'nin fitnesi çıkmış. Ehli Sünnet'ten 150 tane eser sayarım size. Er-Raddu ala Cehmiye, er ala Cehmiye. İşi gücü bırakmışlar Cehmiye reddi yazdı. İmam Ahmed'in var, Bukhari'nin var, onun var, bunun var. Hepsi yazmışlar. Niye? Asrın fitnesi bu. O dönemdeki fitne buydu. Kur'an mahluktur fitnesi olduğu dönemde esma sıfat yazmaya başlamış alimler. Bugün var mı esma sıfat fitnesi? Yok. Zaten esma sıfat tevhidini bilmeyen adam hak, rububiyet, uluhiyette de Allah'a başkasına ortak koşuyordur. Hiç konuşmuyorsun esma sıfatı. Zaten rububiyeti ve uluhiyeti düzelten adam esma sıfatını da düzeltiyor. Ama o dönemde esma ve sıfat tevhidi problemdir. Rububiyette şirk yok. Uluhiyette de yok. Şeriat devleti var. İnsanlar Allah'tan başkasına ibadet etmiyorlar. Hüküm Allah'ın, teşriği Allah'ın. Tahakum ve hakeme sadece Allah'a yapılıyor. E öyle bir yerde, uluviyette şık yok. Nerede çıktı? İsim ve sıfatla. O yüzden ulema oturdular, isim sıfatla yazdılar da yazdılar. El-içtimai -El -El Cuyuş-ül İslamiye kitabı var. İbnül Orada cehmileri tekfir eden, cehmiler hakkında en ağır sözleri bulunan alimlerin sözlerini toplamış 300 tane alim sayıyor. İbnül Kayymi rahim onlar. 60 beldeden fakihlerin icmasını naklediyor bunların kafir olduğuna dair. Niye bunu yapmış? Çünkü insanlar olur da onların bidatına düşerler de helak olurlar diye yapmışlar. O yüzden Müslüman sünneti bilecek. O yüzden Müslüman sünnet nedir, bidat nedir ayrımını bilecek. Onu bilmek için de doğru bir menheç, doğru bir metot var. Ben bu Risale'yi seçtim. Ders olarak. Sebebi? Menheçlerdeki o problemleri, menheçlerdeki o metotlardaki müşkilatları giderelim diye. Bizim çünkü bir menhecimiz var, bizim bir metodumuz var. Bizim diğer insanlarla farkımız onlar akıllarla, fikirlerle hareket ederler. Biz esere tabi olmakla hareket ederiz. Biz bu noktada bütün bizat ehlinden, bütün şirk ehlinden beriyiz. Onlardan uzak. hafta inşallah kaldığımız yerden 10. maddeden devam edeceğiz Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın verasının sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimin ve şeytanımın içerisindendir. Waqil Dawana Anil Hamdulillahi Rabbil Alemin Subhanak Allahu Wa Bihamdik Ashhadu wa La Ilahaillan Tasafurka Tawhidik.